Fatir Suriyesi 19. Sohbet 41. Ayetten itibaren Elaunuzu billah, elaunuzu billah, elaunuzu billâhi min al rahim Ve kul rabbiz zidni ulman ve fehmen, Rabbish rahni sadri ve yessirli emri ve hul ukteden min li isani yfkahu Subhaneke la ilme lana illa me'allemtena inneke entel alimul hakim ve ma illa billah. Ve lekad yesterne al-Qur'anel-i zikr fehel min müddekir. Rabbi yessir ve la tuassir <Sessizlik> Rabbi temmim bile hayr ve kul Rabbi adhulni mudhala sertkum ve axrjni mukrja sertkum ve jali min ledum ke sultan nasirah. As-salatu as-salamu aleikum ya Rahimullah. As-salatu as-salamu aleikum ya Habibullah. ''Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin velhamdülillahi rabbil alemin.'' Evet, bugün 41. ayette devam edeceğiz inşallah. Ee, 40'a da bir hatırlayalım, öyle devam edelim inşallah. Ne diyordu 40'ta? ''Söyle, de ki, bul duyu allah Teala, söyleyin bana Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz ortaklarınızı gösterin bana yeryüzünde neyi yaratmışlardır.'' Yoksa onların göklerde ortağı mı var? Yoksa onlara bir kitap vermişiz de onlar orada bir delil üzerine mi bulunuyorlar? Hayır, o zalimler birbirini anlatmaktan <gülüyor> başka bir vaatte de bulunmuyorlar diyordu. Ee, bu kırkın, bugün okuyacağımız ayetin bunda ve de bir önceki ayet olan 39'da bir alakası var. 39'da bir okuyalım. O sizi yeryüzünde halifeler yaptı. Artık kim küfrederse küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlerin küfrü onlara Rableri katında gazaptan başka bir şeyi artırmaz. Kafirlerin küfrü onlara helaktan başka bir şeyi de artırmaz e, diyordu. Evet 41'i şimdi Arapçası ile bir okuyalım. Bismillah. İnna Allah e yümsük ü ve arda en tezûla, vale in zâlet zâletta, in emsak e huma min ahad min bagdhi. İnnehu kâne halîman rafûra. Ne diyor Rabbim burada? Şüphe yok ki gökleri ve yeri zevale gitmekten Allah tutuyor. Yemin olsun ki eğer zeval bulurlarsa yani yer ve gök zeval bulurlarsa onları ondan başka kimse tutamaz. Şüphesiz o halimdir, bağışlayandır. Yani halimdir, gaffurdur. Şimdi inne ile başlayan cümle biliyorsunuz şüphesiz kesin kez e, manalarına geliyordu. Ee, bir de bu innenin manası ara sıra tekrarlıyorum ama karşındaki muhatabın kafasında bir soru varsa, tereddüt varsa bu tereddüte anlıyorsun ve ona karşılığında ispatlı olarak daha tekitli bir cümleyle başlıyorsun. Yani sen böyle olduğunu zannediyorsun anlıyorum ama hayır aslında bu böyle değildir demek değil inneyle beraber pekiştirerek cümleye başlıyorsun. Demek ki. E, kafalarında insanların bazı sorular var. Allah-u Teala buna cevap veriyor. Ne olduğunu biraz sonra göreceğiz inşallah. Şüphesiz Allah yumsiku. Yumsiku kelimesi imsak kökünden. Meseke imsak. Tutuyor diyelim buna. Engelliyor manası da verilebilir buna. Neyi engelliyor? Semavatı semavat neydi? Sema kelimesinin çoğuluğuydu. Semaları Gökler. yani gökleri tutuyor. Ve neyi tutuyor? Vel arda. Arzı tutuyor. Yani yeri tutuyor. Neden tutuyor? En tezula zaval olmasından dolayı, zevale gitmesinden dolayı bunu tutuyor. Burayı bir e, açıklayalım inşallah. Şimdi bir kere Allahu Teala'nın yerleri ve gökleri zavale gitmesinden tutması demek. Birinci anlamıyla şu anki mevcut olan yer ve gök sisteminde Allahu Teala'nın bir düzeni, kudretiyle bir düzen oluşturduğunu ve bunu bozulmaktan, dağılmaktan Allahu Teala'nın bir zat koruduğunun bir göstergesi. Eskiden belki bu ayetin indiği zamanlarda bunun e, bu anlamda anlaşılması o kadar pek kolay değildi ama günümüzdeki ilmin artmasıyla, e, keşiflerin artmasıyla, astronominin artmasıyla biz görüyoruz ki bütün bu kainat sistemi belirli fiziksel kanunlara göre e, oluşmakta. E, yerlerin göklerin dediğinde akla gelen mesela gezegenler olabilir galaksiler olabiliriz güneş sistemlerimiz var Güneş sistemimiz var mesela bunların e, bir düzen içerisinde olduğunu biz bugün e, okullarda bile o ilkkokullarda ortaokullarda bile e, görüyoruz buradan zevale gitmesinden korumak maksadıyla neyi anlıyoruz Demek ki bu kural ve kaide olmasa kainatta ciddi bir düzensizlik olacak Mesela geçen haftalarda paylaşmıştım. Fiziğin önemli kanunlarından birisi, kurallarından birisi entropi diye bir şey var. Duydunuz mu biliyorum entropi diye bir şey. Entropi ve kaos olarak bir bilim var. En son gelişen, izah edilmeye çalışan bilimlerden ve fizik camiasında, bilim camiasında bayağı popüler bir kuram. Bu kurama göre her şey, sistemdeki her şey bozulmaya müsait. Mesela e, uğraşıyorsunuz, dinliyorsunuz, bir yemek sofrası hazırlıyorsunuz. Yanlışlıkla örtüyü çektiğinizde dağılıyor. Şimdi bozulması ne kadar kolay değil mi? Ama e, tesadüfi olarak e, bütün o buzdolabınızdan çıkardığınız şeyleri şöyle masanın üzerine fırlattığınızda aynı düzen oluşmuyor. Ama bozulması çok kolay. Bunun gibi kainata bakıyorlar her şey bozulmaya yönelik. Mesela bir torba dolusu un var değil mi? Ee, yere dökülüyor çok dağınık bir şekilde. Ama tek hamlede onu tekrar e, o çuvalın kasenin içerisine koyma mümkün olmuyor. Bunun gibi her şey bozulmaya, çözülmeye, dağılmaya, kurasızlaşmaya oluşmuş bir sistem var. Mesela bir küvet dolusu su düşünün içerisinde bir damla mürekkep atıyorsunuz hemen ne oluyor karışık bir şekilde yayılıyor ama tek bir tarafına koyduğunuz damla şeklinde durmuyor. Yani hep sistem bozulmaya yönelik bu sistemde yani çok uzun konuşulabilir de sizin anladığınızı düşünüyorum. Ee, mesela bu sistemi açıklarken İskambil kağıtlarından örnek veriyorlar. Hani kumar olmasın diye ben pek vermek istemedim ama o güzel bir izah tarzı. Dizili kağıtlar var. Dizili kağıtları böyle birkaç hamleyle karıştırdığımızda inanılmaz derecede bir karışıklık oluyor. Ama tekrar o 1-2-3-4-5 diye sıralı bir de renklerine göre sıralamayı bir iki karıştırmayla elde edemiyorsunuz. Bozmak çok kolay ama yapmak düzen çok zor. İşte bunun ifadelerinden birisi de entropi denilen kaos. Bu sistemde istisna neymiş biliyor musunuz? Yani bozulmayan, şey olmayan tek şey canlılıkmış. İkincisi de bu yeni yüzyılla beraber tabii bunu anlayabiliyoruz makine. Yani makineler düzen üretiyorlar. Mesela kirlenmek esas ya çamaşır makinesi temizliyor. Buruşmak esas ya ütü düzenliyor. Ya da fabrikalarda bir üretim oluyor. Bir tek bu sistem tersine işliyor. Bir de tabi bu makina denilen sistemlerin ana kaynağı olan Allah'ın canlılığı. Yani mesela hücre. Hücre üretiyor. Düzen üretiyor. İçinde muhteşem bir sistem var. Güzel paket bir şey üretiyor. Mesela hormonları üretiyor. Şeker üretiyor, bitkiler mesela. Biz ondan faydalanıyoruz. Bu sistemi kim kuruyor? Allah, Allah kuruyor. Yani Allah'ın özel sistemleriyle beraber bu sistemin esasında olan buzunun tersine dönüyor. Ama sadece şeyde, mesela bunu biz arkadaşlarla konuşurken şey yapmıştık. Buna hay ve kayyum deniyor canlılıkla diri tutuyor ciri, ciri, e, diri tutma hali var ve kayyum ne demek Kayyum'u duydunuz mu Esma'yı sağlam. sağlamlık da var ama bir şeyi ayakta tutan anlamına geliyor evet, yani e, onun bir kimsenin kayyum olmasıyla kayyum olmasıyla kıyam kelimesinden köken oluyor o sistem işliyor pozitif üretiyor yani hani baba evin direği derler evet. gittiğinde o sistem çöküyor ya da sistemi e, olmasıyla tutan, e, kendisi var olmasıyla ulaşan sistemler var. O ana sistem yani kayım olan şey gittiğinde yıkılıyor. İşte bu hay ve kayyum olması istisna gibi sistem yönelik. İşte allah Teala bu ayette diyor ki eğer Allah'ın özellikle tutması olmazsa bu sistem zeval olup gidecek. Bunu Allah'tan başkası tutmuyor. İşte kayyumluk var burada. Allah kayyumluğuyla, kayyum esmasıyla sistemi tutuyor. Muhafaza ediliyor. Muhafaza ediliyor. Zeval bulmasını engelliyor. Zeval ne demekmiş? Oluşmuş bir şeyin bozulması yok olması e, manasındaymış. Peki e, allah Teala bunu burada niye gelmiş bu ayet burada? Şey, şerikleri vardı ya evet, vardı. onların i̇şte, olmadığını eğer şeriki olsa her kafadan bir ses çıkacak biri hı. diyecek başka ilah olsa o başka türlü yapacak ayakta tutamayacak bu diye. da güzel diyorum Onu anlatıyor. Eğer başka bir ayette diyordu ki eğer Allah'tan başka başka ilahlar da olsaydı diyor bu sistem çökerdi diyor bozulur giderdi neden her ilah kendi sistemini oturtmaya çalışacak sistemler arasında da çelişki olacak bu bozulacak ee, Dursun Bey dediği gibi Allah'ın tek hakim olarak şirksiz olarak olması bu sistemin ayakta kalması için mi yetken? Doğru. Peki siyak-sibak olarak yukarılara baktığımızda hatırladığınız bir şeyler var mı? Bakın oraları Kur'an'a bakın. Hani Kur'an'da bunu cevabı Geçen haftalarda gelenler özellikle. Bak yukarıda ne diyor? Hı? Ne yaratıklarını gördüğünüz şeyleri evet. gördünüz mü? Bir şey yapamazlar, beceremezler. Evet. Bu güçleri yok. 40. ayette e, söyleyin bana Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz ortaklarınızı <gülüyor> derken otuz dokuzuncu ayete işaret vardı sayfanın yukarısında o sizi yeryüzünde halifeler yaptı. Kim küfrederse kendi aleyhinedir. Kafirlerin küfrü Rableri katında gazaptan başka, başka bir, bir şey değil. artırmamak var. Demek ki Allahu Teala en çok kızdığı, gadaplandığı şey ne? Şirk. şirk. Bu şirk olduğu için bak ne diyor? Onların küfrü diyor. Allah da maktadan başka, şirkten başka bir şeyi artırmaz. İşte bunun sonucu olarak Allahu Teala'da bir gazap oluşuyor. Bakın şimdi bu bir elimizde bir tutalım. Devam ediyoruz bakın. Yemin olsunuz evvel bulursa. Onları ondan başka kimse tutamaz. İnnehu kana haliman Allah halimdir, gafurdur. Şimdi bu halimdir, gafurdur buraya niye gelmiş? Halim, yumuşak. Halim ne demek? Hilm sahibi. Hilm sahibi yumuşaklık sahibi demektir. Gafur da affeden, mağfiret eden gibi manaları var. E şimdi bak yukarıda bu af ve gafuru getirecek bir şey yok. Yani sistemi tutar diyor. O zaman Halim niye gelmiş buraya? Yani sadece bu e, gezegenleri, semadaki sistemleri elinde tutan Allah olsa niçin Halim ve gafur sonuna gelsin ki? Demek ki Allah'ın halimliğini ve gafurluğunu devreye soka, sokacak. Aslında kötü olan bir şey var. Yani evet müşriklerin yaptıkları o küfür var ya Allah'ı gadaplandırıyor Allahu Teala diyor ki benim bu gadaplanmam sonucunda neredeyse bu sistemi yok edeceğim ama diyor ben halim ve gafur olduğu için affediyorum ört örtüyorum ve bunu e erteliyorum Mesela Kur'an'la iştigal edenler bunu şey yapabilirler e, bilebilirler. Mesela şeyde e, daha Kur'an'ın başka yerlerinde e, Hz. İsa'ya Allah'ın oğlu denmesiyle beraber yerler ve gökler neredeyse çatırlayacaktı diyor. Çatlayacaktı diyor. Bakın burada e, Allah çatırdatmıyor. O şirkin kötü ile beraber yer ve gök çatırdıyor böyle. Yani sistem o şirki kabul etmiyor. Alır geliyor sisteme. Ya nasıl olur bir şey? Allah'a siz nasıl böyle aşağılık bir şeyler, sıfatlar adletebilirsin? Yani sistem bunu kabul etmiyor. Ama bak ne diyor buradaki ayete göre? Onun sistemin dağılmasını, çökmesini, bozulmasını ne engelliyormuş? Yine Allah-u Teala'nın merhameti. Halim. Hocam bir de Sünnet-i Allah-u Teala bir şeye bir vakit tayin etmişti. Hı hı. Yani kendi Sünnet-i Allah-u Teala'yı bozmuyor Allah-u Teala. Bozmuyor doğru. Interesan bir şey. Bildiğiniz zamanlarda muhafaza ediyor. Onu. Hı hı. İşte e, bu var. Mesela bakın e, bu 45. ayet var. En son ayeti var yan sayfada. Velev ki Allah insanları yaptıkları günahları yüzünden yakalasaydı yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Lakin onlar belli bir müddete kadar geciktirilir. Nihayet ecellerinin gelme vaktini bekler şüphesiz Allah kullarına basirdir. Yani onları görmektedir. Yani belirli bir şeye kadar erteliyor. Çünkü imtihan dünyası ya. Hani o Eles Meclisi ayetlerini düşünün kullarına soruyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Onlar da evet diyorlar. Bir söz oluyor. Hadi bunu yeryüzünde de devam ettirin bu sözünüzü diyor. Ve kim daha iyi amel işleyecek diye bu sistemi değil mi? Diyor. Yaratıyor. Biz ölümü ve hayatı kim daha aslen amel işleyecek onu imtihan etmek için belirli bir süreliğine yarattık diyor. İşte bu bir ecir olduğu için, bir sistem olduğu için Rabbim şey yapıyor. İzliyor. Ama bu hilmiyetiyle bu sistem ayakta duruyor. Yoksa anında şey olsa, cezalandırma olsa e, hiçbir ayakta kalacak, elde e, tutulacak e, bir şey, yan kalmıyor. Pardon, hocam şimdi allah Teala müsaade diyor insanlara müsaade etmiyor bazı şeylere. Hı hı. Mesela geçen bir yerde vardı Kur'an tefsirde, müfted olanı öldürülür diyor. Peki bu adam bir ya dönecekse yarın öbür gün, ya sen mi? nasıl mani olabiliyorsun bu insanı? Hı. Öldürüyorsun. Evet. Belki üç sene sonra beş sene, altı ay, üç gün sonra pişman tekrar dine dönecek. Yani insanlar haşa, sunma aşağı, Allah'tan seyda, fakir karar verebiliyorlar bazı şeylerden. Doğru. Yani işte bu e, şimdi e, en sonunda ona geleceğim ama madem arada geldi. Şimdi Allahu u Teala, şimdi halife konusuna değindik ya geçen hafta halife ne ile birçok manaya geliyordu ama bunlardan birisi de Allahu Teala bütün Esma-i Hüsna'sını insana yüklüyor ve insanda bunlar tecelli ediyor ama bazısında az bazısında çok Bazı, engelleme durumu da bize ait Allahu u Teala ile hani bir hadis kutsi var ya Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak diye bir kavram var bizim de o boyutta davranmamız gerekiyor Hal, ama bizim içerimizdeki buna uygun olmayan sistemler bunu bazen e, şey yapabiliyor. E, mesela Mekke'nin fethinde bile Resulullah acele etmemiş. E, yani içerimdeki bazı insanlar dönebilir. Ondan da e, onların soylarından da Müslümanlar gelebilir diye. Buradan da o çıkmaz mı hocam? Şüphesiz hı. o Halim'dir ve bağışlayandır diyor ya. Hı hı. Daha ge önceki geçtiğimiz ayetlerde belli bir zaman tanıyor ya Yüce hı hı. Allah. Evet. Belki bu ayeti kavrayıp düşünüp de dönüş yapan tövbe edenlerin de tabii, tabii. Yani, hani Bu yaptığınız şartı... şirk yanınıza kalır gibi gözüküyor ama Allahu Teala bil ki bunların her şeyin farkında fakat erteliyor. Sen de dön ki bu avantajdan yaralandı ya. Bu şeydir ruhun furkan ruhul beyan pardon tefsirinde de bir yere işaret ediyor. Bu da güzel. Şimdi eee bazı ayette diyor ki mesela Haç 40'ta diyor. Onlar haksız yere sırf Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah, buraya dikkat edin, insanlardan bir kısmını bir kısmıyla defetmesi olmasaydı. İçlerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şüphesiz ki Allah kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz Allah kavidir, azizdir. Bir ayet daha okuyacağım. Bakara 251. Derken Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davut, Calut'u öldürdü. Allah ona, Davut'a Hazreti Davut'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediğini öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğerlerini salması yani defetmesi olmasaydı yeryüzü bozulurdu. Bak bozulurdu hangi şeyden? Fesat olurdu, bozulurdu. Ancak Allah bütün alemlere karşı lütuf sahibidir. Züyü fadlil. Bakın bunu destekliyor. Ama burada bu iki ayette değişik bir mekanizma ile sistemin çökmemesi var. Yani sistem çökecek. Çünkü sadece Rabbimiz Allah demeleri sebebiyle yurtlarından atılıyor. E, Allahu Teala şahit özel kulları gadaplanıyor. Ama sistem çökmüyor. Neden? Allah tutuyor. Evet. Nedeni ne biliyor musunuz? Birilerinin yaptıklarıyla diğerlerini defetme olmasaydı. Burayı anlayın bak. Burayı anlarsanız çok şey anlarsınız. Anladım, anladım. Hani bir e, abdestinin 40 eve faydası vardır derler ya mahalle çevresindekine. Birileri o terazi düşünün. Terazinin bir kefesinde sürekli negatifler koyuyorlar. Sistem çökecek. Terazinin diğer tarafına da konan pozitifler sayesinde sistem dengede kalıyor. İşte birilerinin yaptıklarını diğeriyle gidermiş olmasaydık diyor bu sistem çökerdi. Fesada uğrardı. Fakat Allah fazlıyla şey yapıyor. Bu pozitiflerin yaptıklarını da Allah-u Teala fazlıyla diyor ya kat kat eşekur esmasıyla karşılıklar için bu sistem dengeleniyor. Hatta kıyamete özmüş şunu derler. Yeryüzüne hiç Allah diyecek kimse kalmadığı zaman kıyamet kopar derler. Yani terazi öyle bir tarafa bu tarafa doğru gidiyor ki Artık toparlama şansı kalmıyor. Toparlayacak bu tarafa koyacak birileri yok. Yani Allahu Teala onları aldığı için. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yani değişik senaryolar var. Onlardan birisi de e, tam kıyametin kopmasına yakın artık e, her şeyin umutsuz olduğu vakitte bir rüzgar e, ya da bir duman geliyor. Bütün Müslümanların ruhları kabz ediliyor. Ne oluyor? İşte terazinin bu tarafına koyacak kimse bir şey yok. Öbür tarafından gidiyor. Ya da 99 depremini herkes yaşadı. Küfür öyle bir boyuta geldi ki Müslüman bir ülkede artık dayanılır boyuta gelmedi. İşte mescitler yıkılıp gitti diyor. Ben Sakarya'daydım o sırada Sakarya'da priminde Sakarya'daydım. Orada e, cami vardı yeni cami çarşının içerisinde bir görüntü vardı çok ilginçti kubbe bir çökmüş. Buradaki yeni mahalle camiine benziyordu yapısı. Kubbe çökmüş. Bir minarede sağa, bir minarede sola. Aynen böyle secde etmiş bir adam görüntüsü vardı. İnternette rast gelirse bakın. Bakın ne oldu? Mescitler yıkılıp giderdi. Sanki yıkılıp gitmez gibi algalıyor. Demek ki ne olmuş? Birilerinin yaptıklarını diğerleri dengeleyememiş. Ya burası yeterince çalışmadı ya öbür tarafta öyle bir şey oldu ki e denge kötü anlamda bozuldu. Şimdi bu işte burada da e yeryüzün semayı ve arzı zevale uğramaktan koruyan işte Allah'tır. Ve Allah'ın bu koyduğu sistemlerdir. Yani biz aslında namaz kılarak yani o pozitif taraftakileri söylüyorum ne yapıyor ki? Gece kalkıyor. Biraz Allah diyor. Biraz namaz kılıyor. Yani çok bir şey değil aslında. Fakat Allahu Teala onu öyle bir destekliyor ki sistemi dengeleyecek bir e, hale geliyor. E, bunu kitaptaki ifadesiyle söylüyorum. Tevhid inancı tüm sistem için rahmettir. Rah e, sistemin zevalini koruyor diye de orada bir cümle vardı. Oradan e, esinlenerek Bunları söyledim. Evet, devam edelim. Böyle notlarıma bakıyorum arasına da o sessizlik ondan oluyor arkadaşlar. Pek bir şey atlamak istemiyorum ki. Şimdi bu Halim kelimesiyle ilgili şey var. ...ifadeler var. Bu beş yerde geçiyormuş. Bu şeyle beraber... ...altı yerde. 2-225'te var. Yani Bakara 225'te. Allah sizi... ...yeminlerinizde bilmeyerek ettiğinizle... ...sorumlu tutmaz. Yani kasıtsız yeminlerinizden dolayı... ...sorumlu tutmaz. Fakat sizi... ...kalplerinizin kazandığı ile... ...yeminlerden sorumlu tutar. Allah...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 İçinizden geçenler diyor. Dikkatinizi çekmiştir. <gülüyor> Yaptıklarınız demiyor diyor bak. İçinizden geçenler diyor. Bak bunu da kaydedebiliriz o ayetlerin içerisine. Dur onu ben not alayım. Bizim Fahri Bey'le bir şeyimiz var da, tefekkürümüz var da ona destek oldu bu ayet. Bir ayet daha var. Ali İmran 155.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 Dair soru sormayın. Eğer Kur'an indirilirken bunlara dair, dair soru sorarsanız size açıklanacaktır. Allah Gafurdur, halim. e, Halimdir. Bakın, bunları niye okudum biliyor musunuz? Bu ayetlerde Halim ve Gafur kelimesi aynı ayetlerde geçiyor. Yalnız sıralama ilginç. Evet. Gafurun gafur başa, Halimdir diyor. Gafur başa geliyor. Evet, buna Halim başlar. Ama Burada ise bizim okuduğumuz Fatır suresinde ise bu sıralama değişik. Bunu Neden? Bakın bir ayet daha okuyacağım size. İsra 44 bunu açıklıyor. Yani Kur'an'ın bu özelliğine bayılıyorum. Rastgele gelmiyor. Al, e, onu yedi sema ve arz pardon yedi gök yer ve bunun içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Tesbih ederler. Her şey onu hamd ile tesbih eder. Ancak siz onların tespitlerini anlamazsınız. O Halim'dir. Çok bağışlayanmış. Bu hangisi? İsra 44. Şimdi buradan pek bir şey anlaşılmıyor ama öncesine ve sonrasına baktığımızda görüyoruz ki iki ayet evvelinde diyor ki de ki onların iddia ettiği gibi eğer Allah'la beraber başka ilahlar olsaydı o zaman o ilahlarla arşın sahibine ulaşmak için elbette yol alırdı. Allah sübhandır. Onların söylediklerinin ötesindedir. Ne var burada? Şirk var. Hani dedi ki Allahu Teala'nın en çok hoşlanmadığı şey şirk, sema ve bozuluyor. Bakın burada da 39 ve 40. ayetlerde yani bu ayetin öncesine ne vardı? halife olarak yaratmasına rağmen Allah'ın insanı o insanların şirkler koşması bakın diğerlerinde okuduğumda gafur halim denilenlerde hep kişisel hatalar var kendilerine ağır gelecek şeylere soru soruyorlar kafaları karışıyor tamam öyle savaşa katılmakta e, tembellik ediyorlar şeytan alıyor tamam Allah affettim diyor yine kadınlara karşı içlerinden bir şey geçiriyor Yine bak kişisel tamam. Ama şirkle olduğu zaman şey o zaman işte şey. halimen gafura devreye giriyor. Gafuran halime değil. Bir Görüyor musunuz? Kur'an'ın rastgele bir söz olmadığını burada şeye göstergesi. Çünkü Allahu Teala'nın affetmediği şey şirk. Diğerlerini affediyor. Bak diğerlerini yaran yere yemin ediyorsun. Ya tutamıyorsun. Tamam Allah e, gafurdur, halimdir. Ama burada halimliğini ortaya çıkaracak şey daha öne çıkıyor. Neden biliyor musunuz? Yer gök Çeçiriyor. titriyor. Sisteme ağır geliyor. Ancak Allah tutuyor onu. Halimliğiyle tutuyorum diyor. Belki de gafuranın arkasına gelmesi bunun sonucunda mühlet veriyorum ki eğer onlar tövbe ederlerse benim gafurluğum devreye girecek. Peki Esma-i Hüsna'dan değil mi? El Halim. İsmail hani... Sna'dan bir de bir şey var bu mana olarak benzeyen. Halime el Halime es sabur. Sabur asla, es sabur. Şimdi burada es saburun e, gafurunda gelebilirdi. Neden el Halim'in gafur gelmiş? S -S Halim ile sabırlı olmak amra saburun farkı ne olabilir? Türkçe manasına göre de düşünün. Sabır. bekliyor, Müddet veriyoruz. Ama Halim de de öyle. Halim, müddet Halim, veriyor. Benim biraz daha yumuşak. Halim ha, yumuşak bindi, daha. Bak Şu sabırda yumuşaklık yok. yok evet. Evet. Sadece takip ediyor. Halim de sabır. Ha, tamam ya, sabrediyorum. Ya, sabrediyorum, ya, sabrediyorum. Ya, hani böyle de, sabırlı de, insanlar de, vardır. De, hani hani de, bir video vardı ya <gülüyor> ben çok seviyorum. Oğlum bak git diyor. <gülüyor> biliyorsunuz çöpçü, değil mi? Çöpçü. Ha, çöpçüyle ilgili şey vardı. Var. Orada sabrediyor. <gülüyor> Oğlum bak git diyor. O böyle kemeri almış şey yapıyor. O <gülüyor> fenomen oldu biliyorsunuz internetinde. Orada sabrediyor. Ama sabrın bittiği yerde de devreye giriyor. Ama Halim öyle değil. Müsaha mahalı evet, evet. şey oluyor. Yumuşak. Yumuşak evet. olabiliyor. Erteliyor ki gafur olabilir diye. Ama sabır bekliyor. Şeyin farkı bu. E, Sabur ile... Ee, el Halim'in e, burada e, farkı o. O, o şiddetliığın yayıta vardır hocam. Hani Allah günahları affeder fakat şiddet affetmez diye buna evet, ben evet. söylüyorum buna. Çok önemli yani. İşte affedilir ama yine de, şey, de sistem o yani. kadar da rahmet şeyine özlü ki işte cezasını hemen vermeyerek zaten Halim el Halim esmasının sözlüklerde baktığınızda Hı. cezasını hemen vermeyip erteleyen diyor. İşte bunun sebebi bu ayetteki Halim ve Gafur'un iki esmanın yan yana gelmesi. Ama bilmiyorum bakmadım ama e, Saburan Gafuran diye bir şey bilmiyorum. Da bakmak lazım biraz. Hani yoktur demeye iddialı olmak. İşte Rabb'imin esmalarını Kur'an'dan anlıyoruz bu şekilde. Kane kullanmasının bir şeyi var mı burada? Bir bakayım bir. Evet. İnnehu kana haliman gafura var. Onu iki sene evvel açıklamıştık. Size de açıklayayım. Arapça bilenler için gerekli bir şey bu. Şimdi kâne Arapçada iki manaya geliyor. Bir idi öyle idi bir de oldu manasına geliyor. Bu garip bir şey. Yani bu sonradan Arapçayı öğrenenler için garip geliyor. E biz diyor bu manayı ne zaman hangisini takdir ediyoruz? Bak bir idi geçmişte öyle idi. Olduysa sonradan oldu manasına. Peki ben bu Arapçayla ilgilendikten sonra bu Arap dil alimlerinin şeyiyle şunu gördüm. Bir kelime her ne kadar iki farklı mana varmış gibi gözükse de aslında bu yukarılarda birleşiyorlar. İkisini de, İkisini de içeriyor. E şimdi nasıl olacak? Hem idi hem oldu. Şimdi bunu şunu da söyleyeyim. İşin içinden çıkamadığınız zaman bu kâneye dır manası verdiğinde kurtarıyorsun. Yani, yani. yani <gülüyor> <gülüyor> kısa yolu. Allah halimdir, gafurdur. dur. Ne bimi istiyor. Dur. Ama Allah-u Teala bunu boşuna kullanmıyor. Geniş. Bazen kânesiz de kullanıyor. Geniş zaman. Geniş zaman, evet. Şimdi şöyle. Ben bir gizli hazineydim diyor Allah-u Teala. Evet. Sonra diyor sistemi yarattı gizli hazine olduğu zaman idi değil miydi? Bak, gizli hazine idi. Evet. Sistemi yaratmasıyla beraber esmalar tecelli etmedi mi? İşte de, o zaman da oldu. Oldu. Gene birleşti. Birleşti. Bu bir izah oldu bilmiyorum sizin için. Evet. Şey yapıyorum. Öyleydi. Oldu. Evet. Bir de şu var, onu da söyleyeyim. Ee, bu tefer ek bilgi ama esmalarda da terkip vardır. Nereden anlıyoruz biz bunu? Huvallahu lezihi okurken bir sıralama var. Mesela el-Mümit esması. Öldüren. Öldüren. Ya sistemin ilk yaratıldığında el-Mümit var mıydı? Yok. Yok. Değil mi? Büyümit esması terkip olarak sonra tecelli alanına giriyor. El-Ba'z esması var. Gönderen. El-Ba'iz. hem Resul göndermek, ana e, kelimeye göndermek. Resul göndermek, bir de ne? Ahirette yediden diriltmek manasına. Sistemin ilk başında, bunlar vardı idi. Ama oldu mu, devreye girdi mi? Evet. Resullerin gönderilmesiyle ya da kıyametin kopmasıyla insanların ikinci sura üflenilmesine dirilmesine devreye girecek bu esma. İşte kane. Bu da biraz daha teferruatlı açıklaması. Evet, ben buraları bu kadar açıklayacağımı düşünmüyordum ama işte şey oluyor. Dedim ki eyvah bu hafta şey tökezleyeceğim dedim. İki konu hemen böyle. Ama sizin de şeylediğinizde ve içinizden gelen taleplerle açılıyor. Evet. Sizin bazı soracaklarınız varsa burada şey yapayım. Yoksa diğer ayetlere geçebilirim. Bakayım. Başka bir şey kaldı mı burayla ilgili? Bir de hep semadan bahsettik. Bak burada bir de Allah gökleri ve arzı diyor zevale şey yapmaktan. Yani o işte arz ve semanı biraz evvel bahsettik. Sema dediği o manevi sistemin şiddetinden çökme olayı arzın üzerine çökmesi. Hem nereydi hangi ayetti bilmiyorum. Orada da şu yazıyor. Eğer diyor Allah semavatı tutuyor diyor. Semavat bir düşse arzın üzerine düşer diyor bunu maddi olarak da anlamak mümkün atmosferin de belirli bir ağırlığı var sistem var o bir şekilde bozulsa ağırlığıyla hani atmosferik basınçları düşün şeyleri düşün yeryüzü gerçekten ciddi tehlikeye uğruyor bir de manevi olarak biz anlıyoruz ki hani onlar gökten e, musibet gelmesinden emin mi oldular diye bir ayet vardı yani semavat bizim gördüğümüz sadece şu bulutların olduğu yer değil değil mi? E, manevi semalar var orada yazılan belaların, meleklerinde olduğu şeyin yeryüzüne tesir etmesi manasında arzda da zeval e, bulması. Bir de manevi, maddi şeyi var. E, yeryüzünde de depremler oluyor, tusunemler oluyor, fe, felaketler oluyor. Allah-u Teala'nın bunları da engellemesi e, şey e, olası. Ben şu, geçenlerde şunu düşündüm. Hani bir ölüm oluyor, üzülüyoruz ya. Ya ama bizim her Anımız ölüm tehlikesi aslında. Hiç dikkatinizi çektim mi bilmiyorum. Yani e, kafanıza tabela düşebilir. E, belirli bir hastalık olabilir. Mesela ben tıpla ilgileniyorum. Bu insan şu hastalıktan nasıl kurtuluyor hayret ediyorum. Çünkü bir virüs vücuda girdikten sonra o kadar hızlı bir ilerleme kendini üretme faaliyetine giriyor ki. Yani öldü bitti oldu. Fakat o dengeleme sistemleri şey yapıyor ve insan vücudu da bunu aslında çok fazla direnmiyor biliyor musunuz? Yani insana o bağışıklık sistemi bu virüsle uğraşmaya çok fazla yeterli değil. Virüs inanılmaz uzaylı bir canlı biliyor musunuz? Bakteri daha basit. Virüs kendi genetik şifresini kendi kendine değiştirebilen bir özelliği var. Takdip uyguluyor. O kadar basit bir sistemi var ki DNA var ve çeperi var. Şeyin, vücudun içerisine giriyor, girdiği hücreyi kendi haline getiriyor şifresini veriyor. Vallahi bu o, bilim kurgu filmlerinde olabilecek hadise. Yani, yani insanın yok. kurtulması mutastron mümkün değil. Mutasyon şey ya. yapıyor yani e, olağanüstü bir şey. Yine de insan yaşıyor yani bir şekilde. Ne oluyor biliyor musunuz? Başka virüslerin, başka bakterilerin devreye girmesiyle kendi için olan bir sistemle kendi kendini yok ediyor. Yani insan bile o sistemler bile bazen kafi gelmiyor. Şimdi biz belirli bir atmosferik basınçta yaşıyoruz. Onun biraz azalması ya da artması ölüm. Belirli bir sıcaklıkta yaşıyoruz. Fazla sıcaklık, fazla az şey. Ama kainata bakıyorsun, inanılmaz e, milyonlarca ısı var, güneşin ısısını düşün. Ve eksilerde inanılmaz ısı var. Ama Allahu Teala belirli bir dengene tutuyor. Belirli bir nem oranı arttığında kafayı yiyoruz. Kribalar olmasa e, nefes alınamıyor. Yani bu arabalar, ya adam dalgın telefonla konuşuyor, hanımıyla kavga ediyor, arabasının civatası bozuk, yağını yapmamış falan. Yine de Allah'ın izniyle, rahmetiyle bu kadar az kaza meydana geliyor. Yani Allah tutuyor yaşamak ıı, istatistiksel olarak daha şey aslında aa diyoruz ki 40 yaşlı adam ne oldu? Ölüm haberi geldiğinde şoklanıyoruz. Ya o kadar büyük tehlikeler atlatıyoruz ki bilet alıyoruz, otobüse biniyoruz oh uyuyoruz. Ya bir tek şoföre bağlısın sen orada yani dünyevi değerlerle. Şoförü Allah korumasa şey olur. Çok ciddi söylüyorum bu kazalar istisna. Allah çok ciddi bir şekilde koruyor e, bizleri. İşte ben hani ayette de bunu şey yaptım. Ha, bir soru varmış bir saniye onu alayım da yani sesiniz duyulmuyor ben kulaklık'tan dinli dinliyorum ya onu dışarı vermeliyim ha buyurun buyurun Muzaffer Bey halinden bahsettiniz ya dediniz ki bir toplumu diğer bir toplumla sağlamta evet atla bir de e, öyle bir hani müşriklerin e, konuştuklara Evet efendim. Şimdi yeryüzünde o kadar şirk bilinmeden yapılan şirk ve o kadar ağlaksızlıklar var ki bu edenler olmazsa Allah halimliğini de kullanmaz belki de yani. Yapma, yapma. Yani bir toplum, bir toplum diyorsunuz ya. Evet. Bir toplum ne kadar ağlaksızsa bir toplum da olmaz. olayından bahsediyor. Evet, yani siz o denge olayından mı bahsediyorsunuz? <gülüyor> evet, evet, evet. İşte Allah o bu zedenlerin yüzünden veya yüzün çürümesinden edin halimliğini de ortaya koyuyor yani. Evet, ya işte dediğim gibi bir sistem var, e, denge bir terazi var, e, o dengenin de devreye giriyor. Burada bir nokta almışım. Onu da söyleyeyim. Sonra diğer ayete vakit varsa geçelim. Ne kadar vaktimiz var? 20 dakika, dakika, dakika. O kadar var mı? İşte bu yazın bir hareket. Yani kışın evet. vakit kısalıyor ya. O şey ile. Ee, evet. Bakın onları ondan başka kimse tutamaz diyor ya. Halim hukaneden evvel. Burada e, imsak kelimesi vardı. Tutmak kelimesi. Evet. Bu dikkatinizi çekerse Fatır suresinin ilk ayetlerinde de oluyordu. Birkaç sayfa evvela gelelim. Fatır suresi ikinci ayet. Biri de okuyalım. Gökleri gökleri ve yeri yaratan Allah'a hamdolsun ki o melekleri ikişer üçer ve dörder kanatlı elçiler yapandır. Ee, yarattığı şeylerde Allah dilediği kadarını ziyade eder yani meleklerin kanatlarını artırabilir ya da diğer şeylerde arttırma yapabilir şüphesiz Allah her şeye kadirdir Allah'ın insanlar üzerine açacağı rahmeti tutacak yoktur bak burada tutmak kelimesi geçiyor onun tuttuğunu ondan sonra o gönderecek de yoktur şüphesiz Allah azizdir hakimdir Şimdi zaten burada aslında bunu bildirmiş Rabbim. Yani yerleri ve gökleri bir fıtrat üzerine yaratan Allah fatır diyordu hatırlıyor musunuz? Yani birkaç ay oldu ama hatırlıyor musunuz o fatır ne demekte? Fatır, fatara, yaratmak demek. Birçok yaratmakla ilgili kelime var. Ama özellikle neden burada fatarayı Rabbim? Bir fıtrat üzerine sistemin çatlayarak yeniden yaratılması manasına geliyor bu. Ama dikkat içe girecek. Mesela bede kelimesini de kullanabilirdi buradan. bede başlatmak e, manasında. E, mübdi'yi de kullanabilirdi. E, yeniden örneksiz, numunesiz yaratmak adına. Hanaka'yı da kullanabilirdi. Bunun gibi birçok yaratmak dediği var. Ama neden? Fatara'yı tercih etmiş Rabbim burada. Fıt, fıt. Bir fıtrat üzerine, bir amaç fıt, uğruna yeniden yaratmak. E, neyi fıtratta ne var? Ben de insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyor ya. Kulluk etmesi, yani şirk koşmadan kulluk etmesi ya da sistemin geneline bakacaksak hani ben bir gizli hazineydim kısmına bakacak olursak bilinmekliğini muhabbetle murad ettiği için. Buna özgü demek ki sistemde bir yaratma var. E şimdi Allahu Teala da bu sisteme özgü olarak da yarattıklarından bir beklentisi var. Tamam. Melekler şartsız olarak ona itaat ediyor dağlar e, sema biraz da zorlamayla olsun itaat ediyor biraz, biraz zorlamayla olsun biliyor musunuz onu ayetlerde geçiyor biz yerleri ve göklere de dedik ki diyor ister isteyerek ister zorla gelin dedik diyor isteyerek geliyoruz dediler diyor Demek ki bak Allahu Teala onlara da bir irade şansı oluyor. Yani bizim anladığımız kadar basit değil sistem. Nihayetinde itaat var. Ama Allahu Teala irade verdiği mahlukatta da tercihlerine göre karışmıyor. İmtehan bu. Ama fıtrat üzerine yaratmış beklentisi o. Ondan da şirk koşmadan itaat etmesini bekliyor. Konu insansa e ben seni halife yarattım diyor. Ondan da beklentisi var. Ama burada işte e, Fatır'da diyor ki e, eğer Allah diyor insanlar üzerine diyor bir rahmeti açacak olursa gönderecek olursa onu tutacak da yoktur diyor. Bu 41. <gülüyor> ayetle de birleştirirse zaval olmasından Allah koruyor diyor. Yani rahmetini burada belirtiyor. Ama diyor ki e, onun tuttuğunu da gönderecek yoktur. Yani Allah da eğer açmak isterse de onu da giderecek oluyor. Yani tek hakim benim diyor. Bakın burada ilginç bir nokta var. Allahu Teala melekleri hep sistemde bir unsur olarak kullanmış. Yağmuru bile indiren Melekler. Yeryüzündeki olayları işte Mikail Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam düşünürse ama yer ve göğü tutma olayını fiili kendine alıyor. Ben tutuyorum diyor. Yani sistemin işleyişinde melekler var ya da sünnetullah var ama zeval bulmasını engellemekte, rahmetinin gidip gitmemesini tutmakta ama biz, diye Rabbim kudreti ilahiyesini burada kendisi dile getiriyor. Evet konuşulacak çok şey var bununla ilgili e, fakat diğer ayete geçmek istiyorum çünkü e, bu sene fatırı bitirelim inşallah seneye Yasin'den e, başlarız diye düşünüyorum. 40 ayet. Bismillah. Ve aqsemu bilahe cehde eymanihim le incahum nezir le yaku nne ahta min el Ümmet falan ja mecahüm neziyron mazada hum illa nufura ne diyor Rabbim burada var kuvvetleri ile Allah'a yemin ettiler leyin eğer kendilerine bir uyarıcı gelirse mutlaka daha iyi hidayeti bulacaklarmış yani e, iddiaları o. Her, herhangi bir ümmetten yani herhangi bir ümmetten daha iyi hidayete e, uğramış bir şekilde davranacaklarmış. Fakat onlara uyarıcı gelince onların nefretlerinden başka bir şeyi artırmadı. Bunun sebebi diğer ayeti de geçiyorum. Diğer de alakalı. Bunu sadece Türkçesini okuyorum. Yeryüzünde büyüklenmeleri Kötü hileleri yüzündendir. Halbuki kötü hile ancak sahibinin başına dolanır. O halde bundan evvelkilerin başlarına gelen sünnetullahı mı bekliyorlar? Sen Allah'ın sünnetinden asla bir değişme bulamazsın. Sen Allah'ın sünnetinde asla bir yerine getirilmeme konusunu da bulamazsın. Devam edelim bu ayetlerle alakalı. Yeryüzünü gezip bir bakmadılar mı? Kendilerinden öncekilerin akıbeti nice olmuş. Halbuki onlar bunlardan daha şiddet ve daha kuvvetli idiler. Hiçbir şeyi Allah'ı aciz bırakamaz. Ne göklerde ne de arzda. Şüphesiz o alimdir, adirdir. Her şeyi bilir ve her şeye kadirdir. Bunlar birbiriyle alakalı olduğu için beraber okumak istedim. Ve aksemu Kasem ettiler demek. Kasem biliyorsunuz Türkçe'de de kullanılıyor değil mi? Kasem ederim ki diye. Yemin. Yemin ettiler. Kim bunlar? Ee, yani siyak sivattan bunlar aslında Mekke müşrikleri. Cehde imanihim Yani cehde kuvvetli demek. imanihim. Yani burada imanihim yeminleriyle de olarak e, anlaşılabilir. E, yemin aynı zamanda sağ el demek. Sağ elleriyle de anlaşılabilir. Yani bu şey hani yemin ederken mahkemelerde kullanılıyor ya sağ elini kaldırıyorlar. E, bu maktulüne karşı yemin eden bir insanın kullandığı fiil de Arapçada böyle bir kelime varmış. Buradan türetilen bir kelimeymiş kasem etme, yemin etme. Yani Elleriyle yemin ediyorlarmış. Hikaye şu. Kim bu yemin edenler? Kim Mekke müşrikleri? Ne diye yemin ediyorlarmış? Eğer kendilerine bir nezir, uyarıcı gelirse onlar diğer ümmetlerden daha iyi hidayette olacaklarına, hidayet konusunda gayretli olacaklarına dair yemin etmişler. Olay şu ki, yani siyak siba'dan anlatıyorum bunu. Sebebin nuzul deniyor buna. E, bu Hristiyanların haberleri ve Yahudilerin haberleri Mekke müşriklerine gelince ya şöyle şöyle bir kavim var mesela Hz. İsa'yı düşünün ee, Yahudilere geliyor ne yapıyorlar? Hz. İsa'yı öldürmeye çalışıyorlar yani kendilerince öldürüyorlar ama öldürülmüyor ee, işte onlara kitap veriliyorlar, kitabın, kitabın hükmüne çıkıyorlar hani Yahudileri ve şeyleri düşün, şey Mekke müşrikleri demiş ki ya uzman ya olur mu öyle bir şey? Nasıl kavim bunlar? Yani, yeriyor onları. Ha, onları yeriyor eğer bize böyle bir peygamber evet. gelirse biz ya o kavimlerden çok daha iyi bunlara itaat eden oluruz. Şimdi Rabbim bunu hatırlatıyor onlara. Onlar var güçleriyle yemin ettiler. Eğer kendilerine bir nezir gelirse işte biz şöyle şöyle hidayette olacağız diye. Fakat felamma ile başlıyor. Fakat felamma cahyümü nezir. Fakat onlara nezir gelince Mezade ziyadeleştirmedi, artırmadı hüm onlara. Ee, yani onlarda hiçbir değişiklik ve artma olmadı. Hiç mi olmadı, yani fark eden bir şey olmadı, oldu. İlla, illa istisna geliyor burada, nüfura. Onların nefretlerini artırdı bu olayı açık. İlginç değil mi? Yani hani Mekke müşrikleri ne olarak biliyoruz? Hiç Allah'a inanmayan. Din, kitap, peygamber tanımayan bir şey. Ama e, talepleri varmış. Hatta kitap indirilmeyle ilgili e, bir şey var. E, onların bir ayet var. Dur bakayım. Bu da benzer bir ayet var. Onu bir okuyayım e, şeyiyle. E, Enam suresi 109'da var. Kendilerine bir mucize gelirse ona kesinlikle iman edeceklerine dair var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Onlara şöyle de mucizeler Allah'ın elindedir. İstedikleri mucize gelse bile ona inanmayacaklarının farkında değil misin? Başka bir ayet Saffat suresinde bu 167 ile 170 arası. Onlar ise şöyle deyip duruyorlardı. Öncekilerin kitapları gibi bizim de bir kitabımız olsaydı biz de Allah'ın ihlasla erdirdiği kullardan olurduk. Bak normal inanırdık falan da değil ha. İhlaslı kullardan olurduk diyorlar. Şimdi eksikliği hissediyorlar. Evet. Oysa onlara kitap geldi ama onu inkar ettiler. Yakında görecekler. Bir ayet daha var. Düşünüp ders alsınlar diye, ben bu ayeti çok kullanıyorum biliyorsunuz, Tederrüs tedebbür tedir konusunda bunu çok kullanıyorum. Biz bu Kur'an'da gerçekleri çeşitli şekillerde açıkladık fakat bu onların daha çok nefret edip uzaklaşmalarına yol açtı. Ya aslında insan şaşırıyor, ya nasıl böyle bir topluluk olabilir peygamber gelsin diyorlar, biz her şeyi yapacağız. Peygamber geliyor, yapmadıkları kalmıyor. İşte bakın diğer ayette bunun sebebi geliyor arkadaşlar. 43. ayette bakın ne veriyor? Büyüklük ya? Yani. Evet. İstikbaran. Burada ne var istikbaran? Kebere kökünden. Kebere büyüklenme demek. Büyük olma demek. İstikbara da e, büyüklenme malı oluyor. Fil ardı. Yeryüzünde bunun büyüklenmelerinden dolayı. Yani kibirlerinden dolayı. Şimdi Yahudileri düşünün ne diyor Yahudiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden evvel kendi alimlerinin şeyleriyle beraber Resulullah'ın yani Allah'ın Resulü'nün o zamanlarda geleceğini bilmiyorlar mıydı? Değil mi? Bütün işaretler o. Ve geldi ve bakın ona peygamber değil demediler biliyor musunuz? <gülüyor> Ayet-i ne diyor? Onları diyor öz evlatlarına tanır gibi tanırlar diyor. Peki onların inanmamalarına ne yol açtı? Başka bir ümmetten diye. Kendilerinden değildi. Kendi kabilelerinden değildi. Kavmiyetlilik var. Kavmiy Kavmiyetçiliklerinden dolayı. Peki işte bu kavmiyetçiliği Rabbim Kur'an'da ne olarak, hangi sıfat olarak söylüyor? Kibirlenmelerinden dolayı diyor. Kibirlenme. Demek ki arkadaşlar bu kavmiyetçilik denilen, milliyetçilik denilen, ırkçılık denilen şey... Marazı neymiş biliyor musunuz? Kibirlenme duygusuymuş. Bütün dünyanın ve insanlığın şu belası özellikle son yüzyılda ırkçılıktır arkadaşlar. Milliyetçiliktir, kavmiyetçiliktir. Şu an İslam dünyasının birbiriyle savaşmasının sebebi budur. Bu sefer de ırkçılık yok. Ne var? Mezhepçilik var. Yani illa bir gruptan olma çabası kibrin sonucuymuş. Herhalde, Rum 32'de dinliyordu. Onlar dinlerini parça parça ettiler. Şiyalara gördüler. Her hizip kendisindekiyle ferahlanmaktadır diyor. Ve bunları müşriklerin sıfatı olarak söylüyor. Müslümanlara değil değil mi? Bizim alakamız yok onlarla. Biziz işte ya. Bizi anlatıyor orada. Bakın tefsirlere bakın ha bunlar işte Allah'ım ya, kızıyorum ya yani ben bir şey değilim ama kızıyorum. ya yani Bütün tefsir kitaplarına işte e, Hristiyanlar şu kadar kavme ayrıldı, Yahudiler şu kadar kavme ayrıldı bak Allah-u bunu eleştiriyor. Tamam biz yırttık. E, o zaman e, neden bugün e, Irak'ta Sünniler gidiyor Şiilerin camilerine la ilahe illallah diye şehadet getirerek bomba kendini parçalıyor karşılığını yapıyorlar. Her hizim kendindekiyle feranlanıyor Bugün arkadaşlar ismini vermeyeyim bir tefsir kitabını almaya niyetlendim. İnternette bir araştırma yaptım. Hani nasıl iyi mi? Yorumlara bakayım dedim bir de onlara. Biri diyor ki bu tefsiri sakın almayın. Küfür var bunun içerisinde. Bu grup kafir bilmem ne. Lan adam şey yapmış tefsir hazırlamış. Ya Bunlar kim diye baktım. Onlara batini diyorlar. İstanbul'da bir cemaat var onun tefsiri. E, hala yayınmak, yayınlanmakta olan bir tefsir. Bir ismini söylemeyeceğim de her şeyi anlatacağım. Diğer grupta batinlerin karşısında tasavvufa inanmayan şey. Onlar tasavvufu tefsirmiş de şirk, küfür bilmem ne. E, onları bulsalar öldürecekler arkadaşlar. Bir savaş ortamı olsa Allah'tan bakın çok ilginç. Allah'tan bu e, İslam düşmanları var da Onlara Müslümanlar bir tevhid içindeler. Allah'ta ama neden diyorsun? Birbirimize düşman, düşmanlık, etmemizi engelliyorlar. Abi, düşmanlık. Mümkün olduğu kadar. Daha büyük düşmanlar bundan. Birleşiyoruz. Anlıyor musunuz durumu? Eğer o olmasa Müslümanlar birbirine girecek. Bunun nedeni biliyor musunuz? İşte temelinde ne duygusu olduğunu Kur'an-ı Kerim diyor kibir. Yani birisi ben şu millettenim, şu ırktanım, şu kabul edenim, şu mezheptenim falan deyince onlarla beraber olma duygusu kibir oluşturuyor kendine bunun şeyiyle. Mezhepçilikten mi kaynak? Mezhepçilikte yani mezhepçiliğin temelinde de o var. Bakın insanlar İslam'ı yaşamak adına bir gruba ait oluyorlar. Bu da sıkıntı yok. Neden? Tek başına yapamıyor. Onun alimleri var, şunları var, sıkıntı yok. Tevhidi yaşamak için gidiyor gruba. Ama sonuç yukarıdan baktığında tevhidin tam tersi tekfir. Birbirlerini tekfir ediyorlar. Yani sen kafirsin diyorlar. Birbirlerini öldürüle ayrılıyorlar. Tevhid ne demek? Bir araya gitmek. da Arapça gibi. bir kelimesi vahit. Birleme demek. Ya amaç birlemek sonuç tekfir. Fazla kelimelere şey yapmak istemiyorum. Yani bu şey internette çok dinleyen var. Hani söylemek istemiyorum o grubunu ister. Kendilerine şey yapabilirler, alınabilirler. Amaç birlemekse, birleyeceksin. Ha, farklılığı göreceksin. Yanlışı göreceksin. Uyaracaksın. Ama birlikten ayrılmayacaksın. O anlamda cemaat faydalı. Cemaat Allah'ın istediği bir şey. Cemaatten ayrılmayın diyor. Fakat tehlikeli olan cemaat olacağım diye aslında cemaatten kopmak. Bu anlaşılmıyor. Bu da şeytanın en büyük oyunlarından biri. Zannediliyor şeytan içki iç içki iç, iç diyor. Zina zina et diyor. Ya da namazda işte abdestin olmadı tekrar al diyor. Çok basit alıyoruz arkadaşlar. Şeytan bunlarla uğraşmıyor. Uğraşıyor ama basit. Asıl toplumsal şeytan var. İslam'ı bozmaya çalışan. Bir araya gelemiyoruz ya. Mezhebimiz din olmuş. Tarikatımız din olmuş. Cemaatimiz din olmuş. Geçen gün Ben her tür yani şunu da seviyorum. Tarikatları seviyorum, cemaati seviyorum. Her türlü şeyi. Ben her bir toplulukla ilişkim var. Ama bir olamıyoruz ya. Tamam. Allahu Teala herkese farklı fıtratla yaratmış. Herkesi meşhepte farklı meşhepler yaratmış. Bu Bakara Suresi'ni açıkladık hatırlıyorsunuz. Hazreti Musa'yı ne diyor? Asasını vur diyor taşa. 12 tane fınar kışkırdı diyor. Her grup kendi meşrebini bildi. de. ne demek? Şeribe kökünden içmek. Meslek buradan iç e, ismi mekan ismi zaman içtiği yeri bildi diyor. Ama bunun tasavvufi manasını herkesin bir fıtratı, farklılığı var. O fıtrata uygun kendisini ifade ettiği bir grupta olacak. 12 katar yükümüz çekemezsin demedi mi diyor Yunus Emre? Tamam da diğerlerini reddetme. Sadece ben doğruyu biliyorum, en iyi doğruyu ben yaşıyorum deme. Şeytan oyuncağı oluyor. Şey, bugün Müslümanlar işte şey var. Neden ile saldırmıyor? <gülüyor> Müslüman Müslümanı eziyor ya. Allah'tan şu an insanlar bir tevhid kavramı biraz da ulaştı da yani yine birbirimize gireceksek de biz girelim. Çözeceksek de biz çözelim. Elin Hristiyan'ı bizim ba onun bahanesiyle gelip de işgal etmesin diye Allah'tan bir mantık oluştu. Bizim dinimiz şia değil bizim dinimiz sünnilik değil bizim İslam. dinimiz İslam. Çok bunu bileceğiz bu anlamda işte ben burada onu gördüm kavmiyetçilik yapıyorlar Resulullah'ın Allah'ın Resul olduğunu anlıyorlar ya nasıl bir mantık bu yok diyorlar biz kabul ediyoruz neden bizden gelmedi neden kibir var en büyük kavim biziz ayet kerime ne diyor ama onlara madem diyor onlar Allah indinde özel bir kavim olduklarına inanıyorlar ölmeyi dileseler ya diyor Hı hı. Aynı zamanda da güzel bir şey. Tekasür suresi neyi anlatıyor? Tekasür. Çokluklarıyla, çokluklarıyla övünmeyi anlatıyor. Onlar çokluklarıyla o kadar övündüler ki. Hatta kabirdekilerini saydılar. Ama diyor görecekler ileride. İşte arkadaşlar biz burada Yahudileri kendilerine bir kitap uyarıcı gelsek neler neler yaparız derken. Buradaki ana maraz olan kibirlenmeyi biz kendimizde de görmeliyiz. Biz zamanla şöyle de demiş olabiliriz. Aynı insan fıtratındayız. Ya işte şöyle şöyle olursa ben en iyi hidayet eden, hidayete tabi olanlardan olacağım. Ben şöyle şöyle şartlarda bulunursam şunu yapacağım. Şu ilmi öğrenirsem bunu yapacağım. Fakat onu engelleyici şey bizim kibrimiz olmamalı. Biz maksimum anlamda gayret edenlerden olmalıyız. Çünkü arkadaşlar Allah bizi yeryüzünde halife olarak kıldı. Bir dinleyelim kaldırmayalım. kaldır. Konsantrasyonu etkiliyor. Acelesi yok. Allah bizi halife kıldı. Biz bu halifeliğe uygun davranmak mecburiyetindeyiz. Bırakın şirk koşmayı. Şirk ne demek ya? Bütün İslami prensiplerde bize gelen o nezire uyarıcının dediklerini harfiyen yapmalıyız. Yoksa sistem bunu kaldırmıyor. Sistem bile çatırlayacak duruma geliyor. Ama Allahu Teala hilmiyle bunu tutuyor. Ama biz bu tutmasını ikram gibi algılayalım ama iyi bir şey olarak da görmemeliyiz. Çünkü ahirette gerçeklerle karşılaşacağız. Hani Fatiha suresinde vardı ya Malike'ye ümmette. Buna özgü bu fırsatı güzel yaşayalım. Çünkü güzel yaşadığımızda ahirette Allah kendiyle ikramda bulunuyor kendi yakınlığıyla ikramda bulunuyor. Cenneti huriler falan olarak değil. Allah'ın kendi cemalinden, kendinden ikramı olarak görmeliyiz. Öbür türlü Allah korusun ciddi bir tehlike var cehennem ve Allah'tan uzaktan uzak kalma tehlikesi. allah Teala bu mantıkla yaşayan, hidayete tabi olan e, ve bunun gereklerini yapan kullardan eylesin inşallah. Amin. Sadakallahu lezim. ve ahiru davavuna enel hamdulillahi rabbil alamin el fatiha